Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain. Rabb-i şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatem bil lisani yefkahu kavli ve emri ilallah. Allah. Allah'a basiru min ibad. Rabb-i zindin Evet, bugün de değerli arkadaşlar, kişi bireysel, görevlerimizden biri olan ana baba hakkı üzerine konuşacağız. Tabii ki her bir Müslümanın sorumlu olduğu kimseler içerisinde ana babası vardır. Estağfirullah ve abdullah la bihi şey'en. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de önce Allah'ın kendisine kulluk yapmamızı, kendisine şirk koşmamızı emretmiş aldığından da o bir dua ana babaya iyilik yapmak emretmiştir. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-kelimesinde ifade buyurulan bu ana babaya iyilik hususu gerçekten son derece önem vermemiz gereken bir husustur. Kuşkusuz ki Kur'an-ı Kerim'de yine Allah Teala o incehede ki, ale üntüşşikebi məleyseləki biri ilmün fələtudayihuma buyuruyor sad bir bin Vakkas Hazretleri ki biliyorsunuz aşırıyı mübeşşer edendir kendisi Müslüman olduğu zaman annesi kendisine çok karşı çıkmış öyle ki açlık grevine başlamış kardeşi e, annesi henna açlık grevine başlamış ve demiş ki oğlum eğer dininden dönmezsen ölünceye kadar bu açlık grevimi devam ettireceğim Tabi Sadi bin bir Vakas Hazretleri de Demiş ki Ey anne Değil ki bir canın ben, Eğer bin tane canın olsa e, Benim e, yüz tane Bir yüz tane canım olsa e, Bunlardan tek birisini bile e, Bu açıdan senin için feda etmem Yani asla Yüz canım olsa yüzünü de Tek, tek sırayla beklerim birisini de feda etmem Çünkü hepsiyle de iman ederim Neden? Çünkü bir insanın iman zorunluluğu vardır. Annesine babasına büyüğüne saygı göstereceğim diye imansızlık yapamaz kesinlikle. Onun içinde işte saat bine bir vakkasın bu zor durumda kalması karşılığında bu ayeti celile azir olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki eğer annem baban senin bilmediğin hususta Allah'a şi koşman hususunda ısrar ederlerse fala tutahema onlara uyma ama vesahi buma fi dunya ma'rufa dünyevi işlerde ise iyilikle onlara davran tabii ki insan gayrimüslim bile olsa anne babasına çevresine aileleriyle muhakkak ki iyi ilişkiler içerisinde olacaktır yalnız bu küfür noktasında olmamalıdır hani yine peygamberimizin buyurduğu gibi la ta'ati li mahlukin fi masiyeti'l Yaratıcıya isyan hususunda Mahlukata itaat yoktur Eğer bize Büyüklerimiz, anne babamız Ya da daha başkaları isyan olacak şeyleri Emrederse bunları yapmayız Ama eğer Meşru şeyler emretmişlerse Onları yapmak durumundayız Yine başka ayet-i kerimede allah Teala Anne babaya iyilik yapmayla emretmiş Aynı zamanda devamen buyurmuş ki eğer onlardan birisi ya da her ikisi e, her ikisinin yaşlılığına isabet edersen sakın ha onlara üf bile deme yani değil ki onların herhangi bir sözüne isyan etmek karşı gelmek onların rızasını almamak onlara üf diye cevap vermek bile doğru değildir ki bununla ilgili İbrahim Yakubi Hazretleri ki devrinin kutbu sayılan bir alim bu Kur'an-ı Kerim'de üf kelimesi alınmamalı ağza diye duyduğu için mesela mum söndüreceği zaman ya Latif dermiş. Üf dersem olur ya anneye gider babaya gider isyana zemin hazırlanmış olur ağzım alışkanlık yapar diye ya Latif. Ya Latif diyerek mumu söndürür. Böylelikle de hem de zikir çekmiş olur. Yüce Rabbimiz'i bir ismiyle anmış olur. Dolayısıyla da ne demeye çalışıyoruz? Bir insanın dünyada razı etmeye çalışacağı en önemli kişi annesidir. Daha sonra da babası gelir. Şimdi yine peygamberimizden bir rivayette Abdullah bin Mesud Hazretleri peygamberimize soruyor. Yaratıyor Allah. Allah Teala'ya en sevimli iş hangisidir? Ne şey yaparsam Allah Teala bundan çok hoşnut olur dediğinde Peygamberimiz As-salatu ala vaktihe Önce vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. Allah Teala en fazla bundan memnun olur. İkinci olarak da Sümme birul veli deyin. İkinci olarak da Ana babaya iyilik buyuruyor. Sümme eyyü Sonra Yine Abdullah bin Mesud Hazretleri daha sonra hangisi diye sorduğunda El-Cihad fi sebilillah Allah yolunda cihattır buyuruyor. Bildiğiniz gibi cihad demek Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılabilmek için bu uğurda verilen her türlü mücadeledir. Cihad Allah katında en büyük ibadettir. Öyle olduğu halde Allah Teala cihadı değil anne babaya iyiliği ...cihadın üzerine getirmiş oluyor peygamberimizin ifadesiyle. Yine peygamberimize sahabelerden birisi soruyor. Ya Resulallah benim en iyi davranmam gereken kimdir? Bu soruya karşılık olarak da annendir buyuruyor. Daha sonra kimdir diye sorulduğunda yine aynı şekilde peygamberimiz annendir diye cevap veriyor. Üçüncü defa aynı şahıs aynı soruyu soruyor. Peki ya Resulallah daha sonra kime? Yine annen diye buyuruyor. Dördüncü defa sorduğunda ise baban diye cevaplıyor. Dolayısıyla bir insanın anne babası arasında iyi, ayrım gözetmemesi gerekir. Ama öncelik itibariyle de annesine göstermesi gereken hürmet, saygı, bağlılık babasından daha önce gelir. Bu nereden ne de Peygamberimiz üç defa anneyi dördüncü defada babayı zikretmiştir. Değerli kardeşlerim yine bu hususla ilgili Peygamberimizin dikkat çekici hadislerden birisi de şudur. Peygamberimiz buyuruyor ki perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun üç defa böyle beddua dua ediyor. Kimin diye sahabe sorduklarında buyuruyor ki anne babasının her ikisinin ya da birisinin sağlığında yetişip de cennete girmeyen, bakın cennete giremeyen değil, girmeyen diyor. Çünkü bir insan anne babası veya ikisinden biri sağ olduğu halde eğer onların rızasını gözetmeye gayret etmemiş, onların rızasını elde etmemiş ise bu adam cennete kendi isteğiyle girmemiştir. Çünkü bu kadar çok... Garanti iş bu kadar peşin cenneti elde etme imkanı olduğu halde Sırf kendi ihmalkarlığından dolayı orayı terk etmiş Bundan dolayı da peygamberimiz o kimseye beddua etmiş oluyor Yine değerli arkadaşlar Bu hususla ilgili başka bir hadis-i şerifte de Adamın birisi peygamberimize geliyor Soru soruyor Ya Resulallah diyor Bana izin ver cihada gideyim Peygamberimiz de o kişiye soruyor Senin annen baban sağ mı diye Evet sağ dediğinde Diyor ki Öyleyse sen Onlar hususunda Allah'a cihad et Onlara e, Hizmet ederek Allah'a cihad et Yani bir insanın Anne babasına hizmet etmesi de Onların rızasını Elde etmeye çabalaması Gayret etmesi Cihad Derecesinde aldığı bir sevaptır. Hatta cihattan da önce gelen bir iştir. Onun için bu noktada dikkatli davranmak, bu rızayı elde etmek için çabalamak gerekiyor. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki, Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Allah'ın gadabı babanın gazabındadır. Yani eğer siz babanızın rızasını almışsanız, Birincisi Allah'ın rızasına da erdiniz. Ama eğer babanızı kızdırmış, onun gazabına uğramışsanız, bu nedir? Aynı zamanda Allah Teala'nın da gazabına uğramaktır, değerli kardeşlerim. Yine Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin de bir sözünü hatırlamalıyız ki, Ahmet bin Haz Hanbel Hazretleri, ana babaya iyilik yapmak, büyük günahlara da kefarettir diyor. Yani bir insan büyük günahlardan birisini işlemişse nasıl kefaret ödemesi gerekirse ona karşılık bir ceza ödemesi gerekiyorsa işte bu onun ana babasına iyilik yapmasıyla mümkün olabilir ana babasına eğer iyilik yapar onlara saygı hürmet gösterirse büyük günahlarına da kefaret olur büyük günahlarının affedilmesine vesile olur buyuruyor yine Abdullah bin İbni Abbas Hazretlerinin de e, sözü şu ki ben Allah'a anaya hizmet etmekten daha sevimli gelen başka bir amel ibadet olduğunu bilmiyorum diyor. Yani bir insanın diyor yapabileceği Allah'a memnun olacağı en yüksek ibadeti annesine iyilik yapmasıdır diye. Abdullah bin Abbas Hazretleri de bizi ikaz ediyor. Yine burada hatırlamamız gereken bir diğer nokta da alimlerin sözüdür ki onlar demişlerdir ki bir insanın anne babası kafir de olsa onlar sağ oldukları sürece onlara dua etmesi onlar için istiğfarda bulunmasında bir sakınca yoktur. Ne zaman ki ölürler küfür üzerine ölmüşlerse artık o saatten itibaren onlardan umut kesilmiştir. Onlara dua bile edilemez. Hani Peygamberimiz de amcası Ebu Talib'e dua etmişti. Ne zaman ki onun hidayeti için dua etmişti. Ne zaman ki öldü, hidayetinden umut kesildi. Bu konuda da yine peygamberimiz devam edeceği esnada مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ <آمَنُوا> Ne peygamberle ne peygamber ne de onunla birlikte iman edenler اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا لِلْقُرْبَ <الْغُرْبَى> Yakınları bile olsa müşriklere dua edemezler diye Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz ikaz ediliyor. Ondan sonra duayı kesiyor. Ama burada anlamamız gereken husus Sağlıkların içerisinde kafir de olsalar anne babaya, ana babaya hürmet etmek, saygı göstermek, onların islahı e, için dua etmek bir evladın görevidir. Yine İmam Malik Hazretleri de e, bir e, olayla karşı karşıya kalıyor. Bir gün birisi İmam Malik'e soru soruyor. Diyor ki, ya İmam bir şeyle karşı karşıyayım. Babam bana bir şey yap diye emrediyor ama annem de yapma diyor. İkisinin arasındayım, ne yapayım? Yani iki arada bir derede her ikisine de saygı göstermesi gerekirken ama ikisi de birbirinin farklı ifadelerde bulunuyorsa diyor ki İmam Malik Atı ebek böyle la ümmek Babana itaat et ama annene de asi olma. Annene de karşı gelme. Burada tabii ki bir nükle. Önemli olan nedir? Bir insanın her ikisinin de rızasını elde edebilmek için çabalamasıdır. İkisini de kırmamak için gayret göstermesidir. Bir insan kesinlikle hani küçük çocuklara anneni mi seversin mı diye işte iki yaşındaki çocuğa soru sorarlar. Tabii ki bunlar yanlış şeyler. Bir çocukta çoğunlukla kararsız kalır. Hem anneme hem babamıdır bir türlü cevap veremez. Bu tür insan çocuğu da gerçekten sıkıştırmak, cevabını veremeyeceği soruyu sormak e, yanlıştır. Çünkü bir kere yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Dolayısıyla da e, insanların zihnini yanlış yere yönlendirmek de hatalıdır. Böyle soruyu da sormak doğru değildir ve onun için bir insan annesiyle babasının arasında bırakılmamalıdır. Her ikisini de sevmeli, saygı göstermeleri onların rızasını elde etmek için çabalamalıdır. Bakın yine İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin de bir kıssası var ki anneye saygı hususunda. Şimdi zamanında bir hoca efendi camilerle sohbet ediyor, vaaz veriyor. Ama meşhurluğu neyle? Hikaye anlatmasıyla. Verha anlatıyor. Çok büyük bir hoca da değil. İmam, İmam Yusuf Hazretlerinin de dayısı bu bahsettiğim şahıs. Bol bol hikaye anlatırmış. Herkes de çok hikaye anlatıyor diye heyecan içinde dinliyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin de annesi bu hoca efendinin müdavimlerinden gidip sürekli dersini dinliyor. Bir gün İmam-ı Azam'ın annesi Yemin etmiş Bir şey yapmamaya yemin etmiş Ama gün gelmiş ki Bu yemini bozacak Bozma durumunda Ne yapabilirim diye Bozmam mı daha iyi Çünkü daha hayırlı bir şeyle karşılaşmış Bozayım mı bozmayayım mı diye Tereddüt ediyor Oğlunu çağırıyor Diyor ki oğlum Numan Biliyorsunuz Ebu Hanife Hazretlerinin ismi Numan'dır Numan Evet Numan bin Zabit Numan Diyor ki oğlum Numan gel Git falanca Hoca Efendi'ye durumumu anlat. Benim e, işte yeminimi bozayım mı bozmayayım mı durum nedir diye. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de pek diyor. Doğru çıkıyor Hoca Efendi'nin yanına. Tabi Hoca dedim bol bol hikaye anlatıyor. Bilgi olarak da yeterli değil. Ebu Hanife Hazretleri'nin kendi yanına gelip bu sorduğu, sorduğunu duyunca şaşırıyor. Ya İmam, bunun cevabını sen vereceksin bu nedir diye soruyor İmam-ı Azam da fetvanı nasıl olacağını hocaya söylüyor ondan sonra tamam böyleymiş diye git annene söyle İmam-ı Azam Hazretleri bu hocadan, hocaya kendisinin ilettiği cevabı tekrar geliyor annesine aktarıyor yani burada çok ince bir çizgi sırf annesine saygısızlık olması diye anne bunu sormaya ne gerek var ben bunun cevabını biliyorum Hoca bile benden soracak demeyip kendisi ta hocanın olduğu yere kadar gidiyor. Hocaya kendi verdiği bilgiyi tekrar hocadan dinlemiş olarak gelip annesine aktarıyor. Anne böyle böyle dedi diye. Burada da yani e, bir say konuşmada bile yani bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir insanın e, bugünkü herhalde bu hikayeleri Bugünkü toplumumuzu anlatmak da Belki de çok çok öte bir şey Yani bugün Annesini dışlayan mı dersin Akıl vermeye çalışan mı dersin Azarlayan mı dersin Sıradan bir kadın gibi gören mi dersin Maalesef bunları yaşıyoruz Halbuki bir geçen haftalarda Bahsetmiştik ki Bir insan nafile namaz Kılarken bile eğer Annesi ya da babası kendisini çağırmışsa Namazı bozup Onlara cevap vermelidir diye. Farz namazlarda değil ama diğer namazlarda namaz bu kadar önemli bir şey olduğu halde sırf eğer annesi ve babasından birisi çağırmış ise ve onlar cevap verdiğinde daha mutlu olacaklarsa sırf onları bekletmemek adına cevap vermesi bile gerekiyordu. Dolayısıyla da e, bu noktada e, İmam-ı Azam'ın da bu e, rikkatli ince davranışı da görmüş olduk. Değerli kardeşlerim yine hani bir hikaye var anlatılır ki bir gün gelinin birisi evde kayınbabasıyla pek fazla geçim edemiyor. Gün gelmiş sıkılmış. damat da sıkıştırıyor beyni. Diyor ki yeter artık. Şu babandan sıkıldım. Bunu ne yapıp yapıp götür. Götür huzur yerleştir. Tabi damat önce bir iki ya hanımsız filan diyor ama İş belli bir noktaya gelmişti. Daha hanımı zapt edemiyor. Doğru babasına babasını alıp huzur evine götürüyor. Tabi babası da başlıyor ağlamaya. Yok baba merak etme, hiç merak etme. Ben sürekli seni ziyarete geleceğim. Her hafta yanındayım. Tüm ihtiyaçlarını göreceğim. Dese de baba durmuyor. Ağlamaya devam ediyor. Bunun üzerine e, o baba bir şey oğlan teskin etmeye çalışınca babası diyor ki Oğlum diyor ben sen beni buraya bıraktın diye ağlıyor değilim. Ben seni düşündüğüm için ağlıyorum. Ben de zamanında babamı buraya bırakmıştım. Bu bugün benim başıma geldi. Ben babamı ettiğim başıma geldi. Ben bugün babamı bıraktığım yere beni bırakıyorsun sen. Yarın da bu senin başına gelecek. Dolayısıyla da bu noktada ibret almamız gerekiyor ki oğlan da düşünüyor ki Ha bu benim de başıma gelecek madem daha aynı şey başına gelmeden babasını tekrar alıp götürüyor. Ki bunun başka biliyorsunuz bu hikayenin başka versiyonları da tedavülde ama biz bunu sizlerle paylaşmış olalım. Yine değerli arkadaşlar Hasan Basri Hazretleri'nin de çok önemli bir sözü var. Hasan Basri Hazretleri bir gün Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyor. Tavaf ederken önünde bir adam yüzüne ilişiyor. Adamın elinde koca bir sepet, sepetle tavaf ediyor. Tabi Ebu Hasan Basri Hazretleri Ebu Kabe'ye saygısızlık olacağı düşüncesiyle usulce adamı ikaz etmeye gayret çalışıyor. Kenara çekilip adama diyor ki e, evladım e, şu elindeki sepeti bıraksan bununla e, e, tavaf yapman doğru değil de aldığı cevap kendisini şaşırtıyor. Diyor ki o adam: "Ya imam, bu sepetin içerisinde annem var. Ben annemi bu şekilde Taşamın en uzak noktasından alıp buraya kadar getirdim ve ben anneme şu anda tavaf yaptırıyorum. Yedi defa bu tür, böyleli hac yaptırdım. E, tabi Hasan Basri Hazretleri de. Bu gencin davranışını takdir ediyor. Annesine saygı gösterdiği için. Ama o genç bir soru soruyor. Diyor ki ya imam, bir soru sorabilir miyim? Buyur. Peki ben anneme bu kadar çok hizmet ettim. Acaba sizce ben annemin hakkını ödemiş oldum mu? Dediğinde Hasan Basri Hazretleri diyor ki hayır. Sen bütün bu yaptıkların hepsiyle ancak annenin karnında bir defa dönmenin e, ancak hakkını ya ödedin ya ödeyemedin onu bile daha henüz ödeyebilmiş değilsin onun içinde yani buradan anlıyoruz ki ne kadar büyük gayretlerle e, büyük hizmetler ediliyormuş gibi görünse bile bunlar bile bir annenin hakkını hiçbir şekilde ödeyebilecek durumda değil yine değerli arkadaşlar Zemahşeri Hazretlerinin de e, rivayet edilen meşhur büyük müfessirlerden Şöyle bir olay başına geçmiş. Kendisi çocukluğunda kendisi çocukluğunda bir kuş, serçe kuşu alıp bağlıyor. E, kuş da tabi e, iple e, artık çocuk halinde nasıl e, serçe yakalamışsa e, kuş kıvır derken biraz sonra e, duvara çarpıyor. E, ayağı kırılıyor kuşun. Serçenin kuşu kırıl, ayağa kırılınca da annesi durumu görüyor. Üzülüyor tabi kadın haliyle. Bir kuşa zarar gelmesinde üzüldüğü için e, yani gayri ihtiyari biçimde oğluna dua, beddua ediyor. Diyor ki senin de ayağın kırılsın. Yani bir kuşun ayağını kırdın senin de ayağın kırılsın diye e, Zamaşeri Hazretlerinin annesi da bulunuyor. Tabi aradan uzun zaman geçiyor. Uzun yıllar sonucunda Buhara'ya ilim tahsiline giderken attan düşüyor elinden düşüyor... ...bir başka rivayete göre de soğuktan... ...o bölgelerdeki soğuktan dolayı... ...ayağı kesiliyor... ...yani bir insan... ...anne duasını da hiçbir şekilde... ...almamalı... ...bugün gerçekten... E, ...sağlığında annesine, babasına... ...hürmet etme, ikram etme... ...imkanında olan herkesin... ...bunu çok iyi değerlendirmesi... ...gerekiyor... ...tabii ki annesi vefat edenler için de... ...ayrı bir nimet var... Onlarda da bu durumlarına sabrediyor olmaları kendileri için bir nimet. Ama önemli olan e, bu ikisinin veya her ikisinden birisi sağlığında yetişen bir insan için muhakkak onların rızasını elde etmesi en önemli görevli olmalı. Şimdi bu noktada bir başka hadis-i şerifi daha paylaşmak isterim. Biliyorsunuz sahabelerden Alkama radıyallahu anh var. Bunun Ölümüyle ilgili anlatılan rivayet çok önemli Alkama radıyallahu anh e, Önemli bir sahabe Diğer sahabeler gibi tüm ibadetlerini yerine getiren Sahabe gibi yıldızlar mertebesine ulaşmış bir insan Bu kadar ileri mertebede sahabe bir insan Ölmek üzere Öleceği zaman Hani şehadet getirmesi gerekir Tam e, ölüm esnasında can havliyle ruhunu teslim ediyor. Ama bir türlü şehadet getiremiyor. Zorluyor hanımı çevresindekiler. Şehadet getir, bir türlü söyleyecek söyleyemiyor. Şehadet getiremiyor. Tabi hanımı büyük bir endişeye, telaşa kapılıyor. Üzülüyor. Fevran ediyor. Koşarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor. Alkama'nın başına böyle bir olay geldi, ölüyor ama ruhunu teslim ederken şehadet getiremiyor. Peygamberimiz de olayda müteessir oluyor, bir sahabesinin e, şehadet getiremiyor olduğuna üzülüyor. Koşarak e, Alkama'nın yanına geliyor ve soruyor, e, acaba ben mi yanlış biliyordum diye, bu Alkama namazlarını düzgün kılar mıydı? Kılardı ya Resulallah'a. İbadetlerin hepsini yapar mıydı? Yapar diyor ya Resulallah. Her neyse kulluğunu yapardı. Peki bunun çevresinde kimler vardı? Hayatta kimse, işte eşi burada, eşi razı. Başka kim? Annesi. Annesini çağırın diyor. Ee, sen oğlumla memnun muydun dediğinde diyor ki hayır ya Resulallah, Ben oğlumla memnun değildim. Ben oğluma hakkımı helal etmiyorum. Çünkü diyor, ben bunun gençliğinde bundan memnundum. Evleninceye kadar, ne zamanki evlendi, değişti, artık hanımı olunca beni dışlamaya, terslemeye başladı. Onun için ben bundan memnun değilim. <gülüyor> peygamberimiz de diyor ki bak, oğlun ölecek, hakkını helal et. Hayır Resulallah, kesinlikle hakkımı helal etmem diyor kadın. Annesi hakkımı helal etmem diye ısrar ediyor, peygamberimiz de. Diyor ki hakkını helal et çocuğun kurtulsun. Ama kadın demek ki o kadar çok kind olmuş ki oğlun ölümü esnasında bile bir türlü hakkını helal etmiyor. Peygamberimiz de bakıyor ki artık çıkış yok. Kadın annesi alkamaya hakkını helal etmiyor. Bunun üzerine sahabelere çağırıyor. Diyor ki hemen gidin etraftan odun toplayın. Odun toplayın. Ateş yakalım. ...odun topluyor, ateş yakmaya başlıyor. Ne olacak bu ateş? Bu alkamayı bu ateşin içine atıp... ...diri diri yakacak. Herkes bunu heyecan içerisinde bekliyor. Kadın da seyrediyor durumu... ...ama Peygamberimizin önceler acaba tehdit, şantaj mı yapıyor... ...diye beklerken Peygamberimizin ciddi olduğunu görüyor. Dönüş yok. Diyor ki Peygamberimiz madem gittiği yerde yanacak... Bari burada peşin peşin yansın... ...görün siz. Tabi kadın peygamberimizin ciddiyetini görünce... ...oğlunun gözünün önünde yanacağını görünce... ...tamam ya Resulallah... hakkını helal ettim diyor. Ve öylelikle de... ...hakkını helal ediyor kadın. Tabi burada şunu anlamak durumundayız ki... ...demek ki... ...böyle evlenince değişmek... ...bugüne mahsus bir şey değilmiş. Ta zamanında bile yaşanıyormuş. Ama ama bu değişimin karşılığında anneler o günde kırılıyormuş. Ölüm esnasında şehadet getirtmeyecek kadar kırılıyormuş ve diri diri yandığını görünceye kadar da hakkını helal etmiyormuş anneler demek ki. Ama yine şunu da görüyoruz ki anneler çocuklarının yanacağını görünce ancak o zaman o zaman insafa merhamete geliyor. Dolayısıyla da yani en önemli sahabelerden birisi bile olsa bir insan annesinin rızasını alamamışsa böyle imansız gitme Allah korusun tehlikesiyle karşı karşıya kalıyormuş değerli arkadaşlar. Bu arada yine Kur'an-ı Kerim'de bahsettiğimiz ayet-i kerimede Estaizu billah Enüşkürlüğü ve allah Teala öyle buyuruyor. Bana da anne babana da şükret. Şükür görevini yerine getir. Bununla ilgili e, e, Sufyan İbni Uyayn Hazretleri diyor ki, Allah'a şükür demek, beş vakit namazları kılmak demek. Bir insan, Ya Rabbi teşekkür ederim, Ya Rabbi sana şükürler olsun diyerek şükür yerini yerine getirmiş olmaz. Ya yani ne yaparak? Beş vakit namazını kılarak. Beş vakit namazını düzgün kılan bir adam Rabbisine şükür görevini yerine getirmiş olur. Başka anne babaya şükür nedir? Anne babaya şükür ise onlara hayır duada bulunmak ki evladın ana babasına karşı önemli görevlerinden birisi budur. Her zaman onlara dua etmek. Rabbigfirli ve valideyye kima yani saghira hatta her gün her namazda ettehayyatu'ye <gülüyor> oturduğumuz zaman Sallı barik dualarından sonra Rabbenağfirli ve li validaye ve lil yevme yaqumü'l Ya Rabbi beni de affet, ana babamı da affet diye her namaza dua ederiz. Onun içinde bir insanın anne babasına dua etmesi, onlara şükür görevini yerine getirmesi ve buna her zaman da devam etmesi gerekir değerli arkadaşlar. Bu arada Zeynel Abidin Hazretleri'nden gelen bir rivayet de çok önemli bir rivayet de şu ki Zeynel Abidin Hazretleri diğer bütün Selefi Salihin gibi annesine çok hürmet eden birisiymiş. Ama etrafındaki arkadaşları, çevresi bir durumuna çok şaşarlarmış. Zeynel Abidin Hazretleri hiç annesiyle beraber oturup yemek yemezmiş. Bu kadar saygı göstermesine, hürmet etmesine rağmen yemek olduğu zaman hep ayrı yermiş. Bir gün kendisine bunun sırrı sorulmuş. Demişler ki ya sen bu kadar çok annene saygı gösterdiğin halde ama hiçbir sofrada beraber değilsin. Bu nasıl saygı? Çok ibretlik bir cevap veriyor. Diyor ki ben herhangi bir sofrada bir lokma alacak olurum da Annem tam onu almaya niyetlenmiş ve ben aldığım için almamış korkusuyla benim, benden dolayı alamaz. Ve böylelikle de annem az da olsa kırmış olurum korkusuyla yemek yemiyorum. Niçin yemek yemiyormuş? Aldığı lokmada olur ya annesi o lokmayı alacak olur da az da olsa kırılmasına vesile olacak. Yani kırılma da değil yani e, gönül kalma mı diyelim. Böyle bir pozisyonla karşı karşıya kalmamak için yemek bile yemezmiş. Dolayısıyla da bir insanın anne babasına karşı görevlerini özetleyerek inşallah bugünkü sohbetimizde noktalamış olalım. Değerli kardeşlerim bir insanın anne babasına karşı 10 tane görevi vardır. Bunlar onlar yemek istediklerinde yemek yedirmek, bunları doyurmak, Yemekleriyle meşgul olmak evladın görevidir. İkincisi, elbise ihtiyaçları olduğunda elbise giydirmek çocuğun görevidir. Üçüncüsü, herhangi bir işte hizmete muhtaç oldukları, hizmete ihtiyaçları olduğu zaman hizmet etmek görevidir. Dördüncüsü, anne baba çağırdığı zaman çağrıya cevap vermek Çağrının gereğini yerine getirmek, gelmek, e, isteneni yapmak görevidir çocuğun. Beşinci olarak, anne baba bir şey emrettiğinde ona itaat etmek nedir? Çocuğun görevidir. Altıncı olarak da, onlarla konuşurken yumuşak konuşmak, edepli, düzgün, saygıyla konuşmak çocuğun altıncı görevidir. Yedinci görevi de, onlara hitap ederken düzgün hitap etmek yani ismiyle hitap etmemek ee, babacığım dedeciğim gibi her nasıl söyleniyorsa bulunduğu ortama uygun bir şekilde ama babanın da sadece ismini söyleyip ki bazı bizim Türkiye'deki toplumumuzda böyle tür bir alışkanlık pek yok ama başka yerlerde var özellikle batırlarda ve başka toplumlarda bu tür işler yanlışlar yapılıyor ismiyle çağırmamakta Düzgün hitap etmek de çocuğun yedinci görevi Sekizinci görevi de arkasından yürümek Şimdi bu noktada çok önemli bir noktadan bahsediyoruz Yürürken bile onunla eşler olup da yan yana yürümemek Arkasından yürümek Ama bununla ilgili alimler demişler ki Bu gündüz yürüyüşlerinde böyledir Gündüz eğer herhangi bir tehlike yok ...normal yürünüyor ise i̇şte baba önden, çocuk arkadan yürür... ...ama eğer gece yürüyüşü ise... ...çocuk önden, baba arkadan yürümeli... ...çünkü eğer yolda bir e, karanlıktan dolayı bir tehlike varsa... ...çamur varsa, bir problem varsa... ...çocuk adeta koruma gibi... ...hani affedersiniz, mayın merkepleri olur... ...mayına e, sürerler, önceden gider patlar... Ama ...varsa problem, mayın e, merkep önden gider... Mayın varsa patladı havaya, yoksa arkasından yürür insanlar. Onun gibi bir insanın önden ve arkadan yürümesi, yani babasına yürürken bile saygı göstermesi görevidir. Dokuzuncu olarak, genel itibariyle kendisi için hoşuna giden her şeyi anne babası için de düşünmesi, kendisi için hoşuna gitmeyen şeyi de anne babası için de sakınması. Genel kural itibariyle böyledir. Onuncu ve sonuncu görevi ise kendisiyle beraber annesine babasına da her zaman dua etmektir. Bu görevler her bir evladın anne babasına karşı yapmakla yükümlü olduğu görevdir. Ki ancak bunları sağladığı takdirde bir insan ana babanın rızasını elde edebilir. Başta da ifade etmeye çalıştığımız gibi bir insanın cennete girmesi anne babasının izniyle mümkündür. Hadis-i şerifte peygamberimiz cennet ayak anaların ayakları altındadır diye boşuna ifade buyurmamıştır. Cennet tüm insanların e, kıyamete kadar ya, kainata gelecek herkesin elde etmek için çabaladığı en yüce makamdır. Burası bile anaların ayakları altında diyor peygamberimiz. Böylelikle de buraya ulaşmanın hem anaların ayak altında paspas olmakla ancak mümkün olacağı Bir de cennetin annelere bu kadar çok cennetin bile saygı göstereceğinin işaretidir Allah hepimizi ana babasının rızasına, duasına eren kullarından olmasını lütfetsin